Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.